Tabi devam edecek. Bu hafta kısa bir giriş yapıyoruz. Ondan sonra bu hususta devam edeceğiz inşallah. Evet. Aleyhissalatü vesselamın soyunun fazileti. Aleyhissalatü vesselamın nesebinin soyunun fazileti. Vasile bin Eska radıyallahu anhadan gelen bir hadiste Rabbi Allahu antan gelen bir hadiste diyor ki Nebi Aleyhissalatu vesselam işittim şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah beni İsmail'in oğullarından, onun soyundan, Kinaneden. Kinane eee kabilesinden. Ondan da yani Kinaneden de Kureyş'i, Kureyş'ten de Beni Haşimi, Beni Haşim'den de beni seçti. Diyor. Allah Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e seçiyor Şimdi ne demek seçilmiş? Allah Azze ve Celle Dilediği Kimseleri Nebi olarak seçiyor Kullarından Murat ettiği Dilediği kimseyi Nebi, Resul olarak Seçiyor ve gönderiyor Allah Azze ve Celle Âl-i İmran suresidir. Allah e ve Nuh'a ve âl İbrahim'e ve Allah Nuh, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemlere üstün kılmıştır diyor. Alemlere üstün kılmıştır. Yani seçmiştir. Onları seçmiştir diyor. Burada İbrahim ailesinden bahsediyor. Size sorsam, Nebimiz Muz Ali sallallahu kimin soyundandır peygamber olarak? İsmail. Kimin soyundandır? Biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam. İbrahim'in aleyhisselamın çocuklarından kimin? İsmail aleyhisselamın soyundan. İsmail aleyhisselamın soyundan. Bir tane e, İsmail aleyhisselam soyundan Bir peygamber geliyor O da bizim Nebimiz Aleyhisselatü Vesulah Onun dışındaki bütün Nebiler İshak Aleyhisselam'ın soyundan Yani beni İsrail'e gelen Yahudilere gelen Bütün peygamberler İshak Aleyhisselam'ın Soyundan Allah Azze ve Cah Nebilerini seçiyor Kullarından bazılarını seçiyor Diyor ki bakın Fatih suresinde tüm evrasını el kitabel ladiz seçinâ min ibadınâ. Sonra kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere verdi. Seçilmişlik çok önemli. Peki Allah azze ve celle niye seçiyor? Allah azze ve celle yaptığından sorulmaz. Lâ yüs'elu ammâ yef'al ve hum yüs'elûn. Allah azze ve cel yaptırdan sorulmaz ancak insanlar yaptıklarından hesaba çekilecek. Sorulacaklar, Allahu Teala diledin yap. Verilir <gülüyor> tablullah, yüttiğimden yaşa. Bu Allah'ın lütfudur. Allah'ın bir kulu seçmesi Allah'ın bir lütfudur fazladır. Yüttiğimden yaşa, onu dilediğine verir diyor. Şimdi nebiilerin seçilmesi nebiilerin içerisinde. Bazılarının seçilmesi, yine Allah Azze ve Celle'nin dilemesi. Allah Azze ve Celle, Nebilerin içerisinde de seçmiş. Onların içerisinde de birbirine üstün kıldığı Nebiler var. وَلَغَدْ فَدَّنَّ bazen نَبِيِّنَ عَلَى Muhakkak ki, yemin olsun ki, nebileri bir kısmını diğer bir kısmının üzerine, bazılarını diğer bazılarına üstün kıldık. ذَلِكَ فَدْلُلّٰهِ يُتِيِّمْ وَيَشَاءً Vallahi fazla da derdine ver. Nebiler içerisinde ulul azım'' büyük üç sahibi dediğimiz nebiler var. Allah azze ve celle mesela onları diğer nebiler üzerine seçiyor üstün kılıyor. Akkaf suresindeki ayet-i kerimede Vasbir kemasabra ulul azm minar rusul. Ulul azm peygamberlerin, nebilerin sabrettiği gibi sabret diyor. Kimdir onlar? Ülül azm. Beş kişi. Beş tane nebi. Aleyhim Aleyhimusselam. Salavatullahu aleyhim. Beş kişi. Bir, Nuh aleyhisselam. İki, Musa aleyhisselam. Üç, iki, İbrahim aleyhisselam. Üç, Musa aleyhisselam. Dört, İsa aleyhisselam. Beş, Nebimiz sallallahu aleyhisselam. Bunlar büyük iş sahibi. ...Allah'ın özel tuttuğu... ...diğerlerinden üstün kıldığı peygamberler... ...bunların içerisinde de... ...Nebimiz aleyhissalatü vesselam'ı... ...diğerlerine üstün kılıyor... ...sadece peygamberler mi seçilmiş? Seçilmişlikten murat sadece peygamberler mi? Hayır! Onlar üstünlük bakımından... ...bütün insanlardan üstün... ...seçilme bakımından... ...bütün insanlardan daha fazla önem verilerek... ...sanki seçilmiş... Diğerlerinden üstü ama bunun duğnunda peygamberlerin aşağısında salih kimseler, kadınlardan ve erkeklerden Allah'ın med, med ettiği yani e, sena yaptığı, övdüğü kimseler var. Mesela Lokman aleyhisselam gibi, Zülkarneyn aleyhisselam gibi, Meryem aleyhisselam gibi, Firavun'un karısı Asiye diye isimlendirilen kadın gibi ve bir çokları. Bunun gibi bir kimseler seçilmiş, takdir edilmiş, üstün kılınmış kimseler. Bunların aşağısında da <gülüyor> iman eden kimseler, Peygamberlerin havarileri, Peygamberlerin dostları ashabı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselamın ashabı, seçilmiş kimseler. Allah Azze ve Celle kullarına kullarına bakıyor. Onların içerisinde en böyle faziletli kimseleri Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ashab olarak, arkadaş olarak, yardımcılar olarak seçiliyor. Subhanallah. Peki onların arasında yine iman eden kimselerin hepsi, alimler, salih kimseler, şehitler Buna hep seçilmiş insan. E peki seçildiyse bir insan o zaman onunla övünsün, hiçbir şey yapmasın. Onuna gitsin mi? Hayır değil. Seçilmiş insan e, hakkını bilir. Haddini bilir. Ne yapacağını bilir. Yani bize bir iman verilmişse gerçekten bu çok olur. Seçilmişiz demek. Allah Azze ve Celle diğer insanlara üstün kalmış. İman vererek. iman gibi bir fazileti vererek. Allah Azze ve Celle Nebimizden sonra bir kere ulemayı seçiyor. Al ulama, uğraşatı lan Alimler peygamberlerin İsratü Seçilmiş veriyor. oluyor. Bütün iman eden kimseler, salih amel işleyen kimselerin bir üstünlüğü var. İman etmeyenlere karşı. Nerede söylüyor bunu Allah Azze ve en tümül alimne, Eğer iman ediyorsanız siz üstün olan sizsiniz. Bu savaşta da başka yerlerde de geçelim. İman ediyorsa bir insanın diğerinden üstünlüğü. Onun için iman etmeyen bir kimse, iman eden bir kimseyi, gayrimüslim bir kimse Müslümanı öldürdüğü zaman onun yerine Müslüman öldürülmez. Çünkü üstünlüğü var. İman üstünlüğü. Allah Azze ve Celle iman eden kimseye hem bu dünyada hem de ahirette değer veriyor. Sübhanallah. Bu üstünlüğün kıymetini bilmek gerek. Allahu Ekber. Bu nimetin kıymetini bilmek gerekiyor. İnsan nimetini, nimetin kıymetini elinden kaçıracağı zaman yahut da kaçırdığı zaman Allahu Akbar, Allah bizden bu nimeti alma. İman nimetini ve üstünlüğünü almasın ve artırsın, imanımızı artırsın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri Cabir ve Mut'im radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Diyor ki benim bir takım isimlerim vardı. Ali Selamün Aleyküm diyor ki benim bir takım isimlerim var. Fazla isimlerim var. Beş tane isimden bahsediyor. Ben Muhammed'im. Övülmüş. demek. Ben Ahmed'im diyor. Bu iki isim de Kur'an'da gelmiştir. Muhammedur Rasulullah Fetih suresinde. Muhammed Allah'ın Rasulü. Saf suresinde. Bunda ismihu Ahmed. Ondan sonra MuVeştir Hamim. Bundaki ismihu Ahmed. İsa Aleyhisselamın sözü. Benden sonra size Ahmed adında birisini müjdeliyorum diyor. Ahmed ve Muhammed isimleri Kur'an'da. Bunun dışında diğer isimler, diğer üç tane isim hakkında diyor Kalişü Latifü İslam. Ben mahiyim. Mahi, yani mahveden, silen, yok eden. Allah'ın benimle küfrü yok ettiği mahi. Yani benim isimlerimden biri de mahir diyor. Ve ben haşirim, Çünkü kıyamet günü herkes benim önümde toplanacaktır diyor. İlk önce benim ayaklarımın önümde, önümde toplanacaktır diyor. Ve ben akıgım. Yani nebilerin sonuncusuyum. Benden sonra nebise gelmeyecekleri diyor. Demek ki aleyhissalatü vesselamın beş tane ismi var. Hadiste geliyordu. Bu isimleri kim vermiş? Kendisi veriyor. Aleyhisselatu vesselam kendisi bu isimlerle isimlendiğini söylüyor. Peki Mustafa ne? Mustafa sıfattı. Evet bunu görürüz kitaplarda, bazı konuşmalarda bazen bizde kullandığınız oluyor. Mustafa kelimesi isim değil sıfat. Yani seçilmiş manası. Hani hadiste de geldiği üzere beni diyor Allah Azze ve Celle. İstefani min beni Haşim. Yani beni Haşim'den seçti derken Mustafa kelimesi de seçilmiştik manasına sıfat. Yoksa isim olarak bu. İsim olarak bu isimler geliyor. Ayrıca aleyhissalatü vesselamın künyesi malumunuz. Ebul Kasım. Ebul Kasım. İsimleri böyle. Nebi aleyhissalatü vesselamın diğer nebilere karşı üstünlüğü diğer nebilerle karşı. Onu biraz önce söyledik hani. Aleyhissalatü Vesselam diğer bütün peygamberlere üstün kılındı. Onlardan birini ifade eden hadiste bakın şöyle geliyor. Ebu Hurera radıyallahu anh'tan Aleyhissalatü Vesselam diyor ki ben altı şeyle diğer peygamberlere üstün kılındı. Onlardan daha üstün. Bir bana cevami al kelim yani kelimeleri toplayıcı toplayıcı kelimeler verildi. Yani az bir kelime ile, kısa bir cümle ile birçok şeyin ifade edilmesi. Veciz, özlü kelimelerle, sözlerle bir sürü anlamların ifade edilmesi. Onun için işte kitaplar dolusu Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleri, sözleri, hadisleri şerh edilmiş. Ben diyor korku salmakla yardım olun. İkincisi korku salmak. Yani bir başka hadiste düşmanların kalbine bir aylık mesafeden korku salmakla bana yardım oldum. Gerçekten bu gerçekleşmiştir. Uhud Savaşı'ndan sonra Ebu Süfyan'ın ordusuna, ordusuna karşı Allah azze ve celle bir korku salmıştı. Onların kalplerine korku almış, atmış. Bu e, <gülüyor> ayet ait kıremelerde de böyle gelir. E, <gülüyor> سَلُقُوا فِي قُلُوبِ اللَّذِنَا كَيْفَرُوا رُعْبَ Küfredenlerin, kafirlerin kalplerine bir korku salacağı. İşte bu Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın desteklenmesi, yardım olunması. Demek ki önceki peygamberlerde böyle bir şey söz konusu değil. Onlar ha, Allah Azze ve Celle onları desteklemedi mi? Evet. Ama bir hadis çok net açıklıyor. Bir aylık mesafeden düşmanların korkusunu, şey, kalplerine korku alıyor. E, gönderilmek, korku verilmesiyle yardım ol, olundum diyor. Üçüncüsü, ganimetler bana helal kılındı. Diğer peygamberlerde böyle bir şey söz konusu değil. Diğer ümmetlerde böyle bir durum söz konusu değil. Yani demek ki onlar savaşlardan elde ettikleri araç, gereç, para, mal, mülk ve benzeri şeyler onları alamıyor. Helal değil onlara. Ama aleyhissalatü vesselama helal kılınmıştır. Ve dolayısıyla ümmete Bizim için en önemlilerden bir tanesi. Dördüncüsü diyor ki yeryüzü benim için mescit ve temizlik sebebi. Kılın. Diğer ümmetler nerede kılıyordu? Hepsi de hepsi de ibadet hanelerinde, mabetlerde kılmak zorundaydılar. Allahu ekber. Bize olan rahmete bakın. Bize olan merhamete bakın, genişliğe bakın. Hadisin bir tanesinde nerede e, namaz vakti erişirse orada namazınızı kılın bu ne demek? Yani yeryüzünün her tarafını açın. Ancak bazı yerler hayır. Allah tuvaletler vesaire gibi yerler. Bir de temizlik sebebi kılınmıyor. Su bulunmadığı zaman su bulunmadığı zaman toprakla, temiz toprakla ne yapıyoruz? Abdest almış oluyoruz, gusletmiş oluyoruz vesaire. Yani ibadetlerimizi her halukarıda yerine getiriyoruz. Yeryüzünün bizim için temizlik ve mescit kılınması sebebiyle ibadetlerimizi her zaman, her yerde, her şekilde yerine getirebilir. Elhamdülillah. Allahım. Ve ben insanların tamamına gönderildim diyor. Benden sonra da nebi yok. İnsanların hepsini. Hatta insanlarla beraber cinler. Bazı insanlar, bazı akademisyenler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cinlere değil de sadece insanlara gönderildiğini iddia ediyorlar. Bu doğru bir iddia değil. Deliller bu hususta çok fazla. <gülüyor> Onların getirdikleri deliller size sizden bir Ya maaşeral cinni vel insi Elem ye'tikum rusulüm <gülüyor> minkum Ey cin ve insanlar topluluğu size kendinizden bir rasul gelmedi mi ifadesini esas, esas alıyor. Bu ifadeden dolayı diyorlar ki cinlere de kendilerinden bir rasul gelmiş. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Bu bir kere gramer olarak, Arap kelamında gramer olarak bunu ifade etmez. Bunu Arapça bilenler anlarlar. İkincisi, diğer deliller, ayet ve hadislerden çıkan deliller, aleyhissalatu vesselamın cinlere de gönderildi. Cin suresi var. Orayı açık baktığımız zaman cinlerden bir grup ne yapıyorlar? Geliyorlar. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyorlar. Hakkıza Akaf, su, Akaf suresinde. Cinlerden bir grup geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyor. İman ediyorlar. Sonra gidiyorlar kendi e, taifelerini. Kendisi gibi cin olan insanları İslam'a davet ediyorlar. <gülüyor> ayet-i kerime de böyle geliyor evet vakia da bunu gösteriyor yani cinlerle konuşan insanlar cinlerle irtibata geçen insanlar onlardan Müslüman olup Kur'an'ı kabul eden Kur'an'ı dinleyen Peygamber olarak kabul eden cinlerin olduğu malum bunu bilen biliyor onlardan yine Hristiyan olup Yahudi olup veya ateş beres, diğer dinlere aynı insanlar gibi mensup olanların olduğunu bilenler biliyorlar. Evet. Hem vakia, hem de deliller ve vesselamın hem insanlara hem de cinlere gönderildiğini e, açıkça ortaya koyuyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki benim eee Diğer nebiler içerisindeki misalim, örneğin benzerim diyor. Bir bina yapan adam gibidir. Adam binasını güzel yapar. Böyle güzelce bina eder. Ve e, oraya köşelerinden bir köşesine sadece bir tuğlayı koymaz. Bir tuğla yeri eksik bırakır. Ve insanlar da o binanın etrafında dolaşırlar, içine girerler. Ve derler ki şu eksik olan köşe, tuğla tamamlansa daha güzel olur manasında. Tamamlansa ne iyi olur derler diyor. İşte ben oyum diyor. Ben o tuğlayı eksik olan yeri tamamlayacağım ve nebilerin sonuncusuyum. Hatemen nebiyim. Okuduğum hadisleri. Hepsine, hepsine Allah'ın izniyle ayetlerden bir şahit, ayetlerden bir deli. Mesela buna Ahzab suresinde ve Muhammedun eba ahadun Rasulullah Muhammed sizlerden herhangi birinizin babası değildir. Ve o nebilerin Allah'ın racülü ve nebilerin sonuncusudur dedi. Şimdi burada da bir yanlış anlama oluyor bazı dalalet fırkalarında mesela Hindistan'daki Hindistan'daki bir grup Gadiyani adındaki bir fırka başında Ahmet Ahmetül Gadiyani denen bir adam bu ayet kerimeyi Hatemen Nebi kelimesini Hatem kelimesini yanlış anladı. İkinci bir manada anlıyor. Hatem kelimesi son manasına geldiği gibi yüzük, sus eşyası manasına da gelir. Kendisini Nebi ilan ettiği için ayet Ayet nebilerin süsüdür. Yani Muhammed nebilerin süsüdür. Ancak ondan sonra nebi gelecektir. Onlardan biri de benim diyor. Ahmed el yani. denen adam. Onun için e, mana ayet vaad manası ehli sünnet ve cemaatin usulünce canıdır. Evet ehl-i sünnet ve cemaatin usulün onların anladığı tarihte yani sahabi tabi, tabi tabinin anladığı şekilde anlarız onlar hem bizden daha iyi Kur'an'ı biliyorlardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini biliyorlardı ve lugatı, Arap lugatını bizden çok iyi biliyorlardı ve onların döneminde bozulma olmamıştı da. sonradan bozulmalar meydana geldi onun için yerli yerince almak gerekiyor <Sessizlik> Allah Azze ve Celle buna işareten, cehennem <Sessizlik> kim Rasule karşı çıkar, düşmanlık ederse kendisine hidayet belli olduktan sonra ve müminlerin bulunduğu yolun gayresine tabi olursa Allahu Akbar, müminlerin İman eden kimselerin ehli sünnet ve cemaat müminlerin bulunduğu, onların inandığı, onların gittiği yolun dışında bir yola tabi olursa döndüğü yere döndür. Ve nusluhi cehennem, onu ateşe cehenneme atar. Ve sa'at mesira, ve sa'at mesira, onun yeri ne kötüdür diyor. Allahu akbar. Ayet çok aşık. Onun için o ayet kelimedeki ve bu hadisteki zikrettiğimiz Hatem kelimesi yüzük manasına değil, son manasına, sonuncu mühürleme manasına, işi kapatma manasına gelir ki Aleyhisselatü Vesselam nebiliği e, sonlandırmıştır. Ve nitekim birçok hadiste kendisinden sonra yalancı peygamberlerin, nebilerin çıkacağını da Söyledim. Ne bir yer İslam'ın insanlara olan üstünlüğüne gelince Cuma suresi malumunuz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Huwale di ba'nsatil ummiyin aracu O ümmüler içerisinde yani okuma yazma bilmeyen kimseler içerisine bir rasul gül. Kendisi de ummiydi. Okuma yazması yoktu İslatü İslam. Yine bu konuya da itiraz ediyorlar. tevil yapıyorlar. Müminlerin yolunun dışına çıktıkları için bu tevilleri. Sahih olmayan, delile dayanmayan bir tevhil. Nebi aleyhissalatü vesselam okuma yazma biliyordu. Hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem ayette hem de bizzat kendisi biz okuma yazma bilmeyen bir toplumuz. Ümmü bir peygamber okuma yazma bilmeyen bir peygamber olarak geliyor. Ona rağmen Allah Azze ve Celle'nin vahyiyle beslendiği için onun karşısında ne kadar okuma yazma bilen, alim geçinen, şiiri o dönemde şiiri bilen, ezberinden söyleyen şairler şunlar bunlar varsa hepsi de onun karşısında bitiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetle, Cibril aleyhisselamla, ruhul kudüs, yani Cebrail ile onu destekliyor. Hüvellezî ve'asetil lumbiyyuna minhum. Kendilerinden, içlerinden. Yani az önce söyledik ya, Kureyş'ten. İbrahim aleyhisselamın sonundan. İsmail'den, Kenane'den. Ondan sonra Kureyş'ten. Beni Haşim'den. Onların sonundan. insanlardan, İnsanlardan. Onların içerisinden bir rasul gönderiyor. Yetlualih maayetiye bızdık Onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları temize çıkarır ve yuallım onlara kitabı ve Onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Yani Kur'anı ve imkanımin kabilefi dalalen mübin. Eğer onlar yani o iman eden kimseler bundan önce olmuş olsalardı muhakkak ki sapıflıkta olurlar. Dalayda düşmüş olurlar. Ve akarin minhum lamma yalhakobihim ve bu ümmülerin dışında yani o dönemdeki insanların dışında daha onlara katılmayan onların peşlerinden gelecek olan daha diğer insanlara da, diğer mü'minlere de aynı şekilde Allah Azze ve Celle peygamber olarak göndermiştir. وَهُوَ azizul Hakim, <الْحَك۪ين> O çok güçlüdür, hikmet sahibidir. وَالِكَ فَضْلُّٰهِ يُؤْت۪ينَ وَاَنْ يَشَاءَ İşte bu Allah'ın fazledir, lütfudur, dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yine bir başka ayet-i kerimede. Burada da hac. Kureyş'e ithal. Yani oradaki insanlara ithal. Size, yemin olsun ki size kendinizden, kendi içinizden bir rasulü geldi. Niye böyle diyor? Çünkü müşrikler bazı yerlerde, ya bir melek gelseydi, bir melek gelseydi ya, bir melek olsaydı ya. <gülüyor> Allah Azze ve Celle birçok yerde onların bu sözünü iptal ediyor. Evet. Eğer biz bir melek gönderseydik, onu şöyle şöyle yapardık. Böyle Cenâh melek ne? Cenâh Eğer biz melek gönderseydik, onu erkek yapardık öyle mesela. İtiraz ediyorlar. Niye şu olmadı? Niye bu olmadı? Niye bir melek gelmedi? Eğer biz dileseydik sizden halife olarak şunu şunu yapar. gibi birçok yerlerde Allah Azze ve Can onların e, ifadelerini iptal ediyor. Yani burada da işte kendinizden bir rasul geldi size. Sizin diyor sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Yani bundan etkilenir sıkıntıya düşmenizi istemez. Hayresun aleykum bin müminlere karşı da çok ılımlıdır. Yani onların onların ıslahı hususunda, onların imanları hususunda salah bulmaları, hidayete gelmeleri hususunda çok ılımlıdır. Aleyhissalatu vesselam müminlere karşı böyle raufur rahim ve raufü rahim. bağışlayan esirgen aceyan, müminlere karşı şefkat sahibi. Sübhanallah. Öyle değil mi? Birçok hadiste bunu ifade etmiyor. Eğer ben ümmetime meşakkat vermeyecek olsaydım. Yani meşakkat vermek istemiyor. Sıkıntıya sokmak istemiyor. Onlara acıyor. Bize acıyor, rahmet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin yaptığı o kadar ağır ameller var ki. Dileseydi. Allah'a dönecellenin izni dahilinde tabi ki. Birçok şeyi bize de yükleyebilir. Ama Allah Azze ve Celle ona öyle bir özellik veriyor, Raufu Rahim sıfatını veriyor. Allahu Akbar. Bir başka ayette Fetih Suresi, Hu <gülüyor> bil <gülüyor> O, Rasulü Hidayet ve hak diniyle ile gönderen, <gülüyor> Bütün dinlerin üzerine galip gelmesi için ve kefah billahi Allah şahit olarak yeterli. Bizim dinimiz İslam bütün dinleri zararı galip gelmiştir elhamdülillah. Her ne kadar Müslümanlar şu anda acziyet içerisinde olsa da bizler dünyada mağlup gibi gözüküyor olsak da aslında böyle değildi. Allah azze ve celle İman eden kimselerin mükafatını elbette verecek. Onların imanlarını zayi edecek değil. Velakin وَتِلْكَ الْاَيْيَامِ نُدَعَوِلِهَا بَيْنَ النَّاسِ Yani insanlardan iman edenlerle etmeyenler, birbirlerine üstün gelmesi Allah Azze ve Celle'nin dilemesi. وَتِلْكَ الْاَيْيَامِ نُدَعَوِلِهَا بَيْنَ النَّاسِ yani bazen Müslümanların üstün konuma geçmesi gerek devlet, otorite, askeriye vesaire gibi şeylerden dolayı gerekse başka sebeplerden dolayı Allah'ın dilemesi. İşte bugünleri biz aranızda değiştiririz. Bir grubun yani bir topluluğun iman edenleri veya etmeyenleri birbirlerine üstün gelmesi açtık. Bu bir imtihandır. Dünyanın imtihanı böyle. Bize düşen, iman edenlere düşen İslam'a sahip çıkmak, yola devam Yola devam etmek. Ta ki Allah Azze ve Celle'ye kavuşuncaya kadar çalışmak. Bunun karşılığını alacağız Allah'ın izniyle. Her ne kadar mağlup gibi gözüksek de asla bu bizi gevşekliğe sevk etmiyor. Sevk etmemeli Çünkü izzet, şeref müminlerin, Allah'ın, Resulünün ve müminlerin. Evet aklıma gelmişken mesela Suriye'de çok ciddi bir e, şu anda imtihan var. Allah Azze ve Celle oradaki kardeşlerimize sebat ver. Onları güçlü kılsın. Ayaklarını sabit etsin. Allah Azze ve Celle onların e, tarafına bu e, kafirlerin zalimlerin ordusundan kendisini belli edemeyen mazlum konumdan, konumundaki insanları müminlerin tarafına geçirsin. Ve onları gök ve yer ordularıyla desteklesin. Melekleriyle desteklesin. Allah Azze ve Celle'nin orduları var. Ve bütün müminleri, başta bizi ve bütün müminleri onlara karşı dua etmeye, hassasiyet göstermeye, her türlü yardımı yapmaya nasip etsin. Bizi bu konuda vesile kılsın inşallah. Bu konuda şey olmak lazım. Uyanık ve dualı olmak gerekiyor. Orada bir yangın var. Biz bundan şeysiz olamayız. Yani kayıtsız kalamayın. Elimizden geldiği kadar duyarlı olmaya, dua etmeye vesaire <gülüyor> yapabileceğimiz şeyi yapmaya çalışmalıyız. Allah Azze ve Celle dediğim gibi onları sebat ettirsin. Ve o zalimleri ve kafirleri orada kahru perişan etmesin. Müminlerin eliyle inşallah onların mezarı orası olsun. Nebi ve Vesselam'ın bütün mahlukata olan üstünlüğünden biri de şu hadiste zikrediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki aleyhissiratü vesselam şöyle buyurdu: Ben Adem oğlunun efendisiyim. Aleyhissiratü vesselam seyyid, efendi özelliği var. Ama kendisine efendi şeklinde, Seyit şeklinde hitap edilmesini istemiyor. Bir hadiste böyle geliyor Ebu Davut'a bana efendi demeyin. Ama buna rağmen kendisinin efendi olduğunu haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam efendidir. Ama kendisine Efendimiz diyoruz de hani, Seyyidina, Arapçası Seyyidina demek. Bu ifadenin kullanılmasını istemiyor. Zaten bu ifade, e, esasen mesela Sall de, Salli Bârik'te, Allahümme salli ala Muhammed'in Seyyidina ifadesi sonradan gitmiştir Seyyidina. Bazı yerlerde geçer. Bu ifade doğru bir ifade değil işin aslında seyidin alfabesi yoktu. Dolayısıyla biz nasıl emir olunduğu nasıl aktarıldıysa öyle hareket edeceğiz. Ali sıratu nasıl hitap etmemizi istiyorsa kendisi öyle hitap edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hatta Türkçesi Farsçadan geçmedir kelime bildiğim kadarıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Diyor ki ben kıyamet günü Ademoğlu'nun efendisiyim. Ve ben ilk kabri açılacak olan kimseyim. Yani kabirden ilk çıkacak olan benim. İlk defa şefaat edecek olan ve şefaatinden ilk kabul edilecek olan benim. Yani nebiler dahil insanların hepsi dahil <gülüyor> aleyhissalatü vesselama hep bu ilk olma özelliği verilmiş. Efendi özelliği de veriliyor. Bir hadiste övünmek sizindir, subhanallah. Övünmeksizin ben e, efendiyim diyor. Ama hitap ederken, hitabımız yine kendisinin emrettiği şekilde olacak. İsra ve Miraç e, hadiselerine gelince... Allah Azze ve Celle İsra suresinde Sübhanellezi esra bi'abdihi Leyla minel mescidil haram İlel mescidil aqsa Lezi barakna havlehu lin riyahu min ayatına Kulunu bir gecede Mescid-i Haram'dan Yani Kabe'den Mekke'den Mescid-i Aqsa'ya Yürüten Gece yürüyüşü Esra İsra kelimesi Gece yürüyüşü manasına Yürüten Etrafını mübarek kıldığımız Yani mescid kastediliyor. Ayetlerini kendisine göstermek için etrafını mübarek kıldığımız mescidi şey, mescidi haramdan etrafını mübarek kıldığımız mescidi haramdan mescidi aksa'ya yürüten Allah Azze ve Celle ne mübarektir, ne yücedir. Evet. O mübareklikle kastedilen edilen aksa. Yanlış ifade etmiş olmuyor. Yani. İnnehu hu es-semi'ol <-basir> O İşitendir ve gören. Yani en iyi işiten ve gören. Burada e, Ali Vesselam'ın bir gecede e, Kabe'den Kudüs'e yürütülmesi söz konusu. Bu ayetle sabir. Buraya kadar e, genelde insanlar kabul ediyorlar. Bundan sonrası işte e, Kudüs'te ve i Mahdis'ten yukarıya çıkışı Miraç inkar ediliyor. Burada Tefrit ve ifrat söz konusu. Bu olayda. Ne demek tefrit ve ifrat? İfrata gidenler biraz sonra söyleyeceğim hadisi, Enes radıyallahu hadisini aşırılığa kaçanlar, Miraç hadisesini büyütüp o günü bayram ilan edip, o günü kandil ilan edip, o güne mahsus ibadetler, o güne mahsus bir takım ömür Şeyler yapıyorlar. Yani mesela oruç tutmak, namaz kılmak ve benzeri şey gibi. Aleyhissalatü vesselam o günün o günün e, değerlendirilmesi, bir takım zikirlerin yapılması, bazı Kur'an ayetlerinin okunması, bazı böyle e, nafile namazların kılınması hususunda yahut da orucun tutulması hususunda veyahut da bir araya gelinip bugünün önemini yad etme hususunda herhangi bir şey söylememiş. Herhangi bir şey emretmemiş. Sahabeler de aynı şekilde. Yapmamışlar. Tabi'ni de herkese. Bu sonradan çıkmış. Onun için sonradan çıkanlara itibar etmeyecek. İmam Malik rahmetullah aleyh bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa sonunda öyle ıslah olur. Onların tabi olduğu yola tabi olmak zorunda. Yani haşa ve kella. Aleyhissalatü miraç hususunda bir eksik bıraktı da biz mi tamamlıyoruz. Haşa ve kella. <gülüyor> vesselam, hayır adına ne varsa emretti, şeradına ne varsa da onu da yasakladı. Kur'an ve sahih sünnetler. Onun için bu konuda ifrata gitmeyeceğiz. Miraç ve İsra hak. Oradaki hadiseler, gerçekleşen hadiseler hak, iman ediyor. Ama ifrata git. Aşırılığa kaçmak. O günü, bayram ilan etmek, kandili ilan etmek, o günde bir takım programlar tertiplemek söz konusu değil. Bu sünnet aykırı bir, bir şey. Tefrite gelince, Tefrit yani e, eksiltme, azaltmaya gelince de ne diyor bazıları? Diyorlar ki, özellikle kendisini Kur'an'a nispet edenler mealci veya da mutezile kesimi diye isimlendirilenler de e, Miraç hadisesi yok. Niye? İçinde çünkü Allah Azze ve Celle Resulü Vesselam'a 5 vakit namazı faz kılıyor. Sonra da orada e, beş, e, önce 50 rekat namazı faz kılıyor. Sonra 5'e indiriyor. Bu 5'e ininceye kadar allah, allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam allah Teala'ya gidip gidip geliyor. Pazarlık ediyor diyorlar. Bu gibi ifadelerden dolayı kaldırıp açıyorlar. Bu da tefret Bu da başka yönlü bir. Aşırına kaçma, hadde açmadı. Ehli sünnet ve cemaat. Ehli hadis. Bu ikisinin ortasındadır. Vasat. Ümmeten vasatan, elhamdülillah. Veltekum minkum ümmeten vasatan. Sizden vasat. Orta yolda bir ümmet olsun. Yani bu, biz e, ne onlardan ne bunlardan ortadayız. Ortada olmak için ortadayız. Değil. Usulden dolayı, yöntemden dolayı, menheçten dolayı, Tar tarikten, tarihten yani aklınıza ne gelirse artık sayın. Gittiğimiz yoldan dolayı, izlediğimiz yoldan dolayı. Müminlerin yolu biraz önce ait kerem'de söyledik. Müminlerin yolunun bu olduğu için <gülüyor> ayete iman ediyoruz, hadislere iman ediyoruz içeriğine ama ne tefrite ne de ifrata kaçmıyoruz. Ben hiç bu Evet, şimdi bu bilgileri verdikten sonra hadisin içeriğine gelelim. Uzunca bir hadis. Bu hadis hem Bukhari'de hem de Müslim'de zikrediliyor. Özellikle Enes Enes bin Malik ve diğer sahabeler ama öncelikle Enes bin Malik bu hadisi detaylı bir şekilde aktarıyor. Bakın ne diyor? Enes bin Malik'de. Aleyhissalâtu vesselâm dedi ki bana Burak adında bir binit getirildi diyor. Burak. Hani insanlar Çocuklarına Burak ismi veriyorlar ya. İşte oradan. Burak isminde bir binit getirildi. Bu eşeğin, eşeğin üzerinde yani eşekten biraz büyük yüksekçe katıbanda daha aşağıdır diyor. Böyle bir binit. Beyaz bir binit. Ve gözün adımını diyor gözün ulaştığı yere atar diyor. Böyle bir binit verilmiş. Bunun üzerine biniyor ve Aleyhissalatü Vesselam Beyti Maktis'e yani Kudüs'teki, Kudüs'teki Beyti Maktis'e e, geldim diyor. Oraya binitimi diyor. O biniti bana verilen Burak adındaki biniti diğer peygamberlerin bağladığı yere bağladım. Ve orada iki rekat namaz kıldım diyor. Sonra Cibril bana e, iki kap içerisinde bir süt bir de bir e, içki Mahiyetini bilmiyoruz. İçki olan iki tane kap getirdi. Ben de diyor süt olanı seçtim. İçerisinde süt olan kabı tercih ettim, seçtim. Ee, Cibril Aleyhisselam diyor Aleyhisselam da dedi ki sen fıtratı seçtin. Diyor. Başka hadislerde eee Nebi Aleyhisselatu vesselam'ın Zemzem'le kalbinin yıkanması, ondan sonra kalbinin yarılması falan var. Ben bu hadisi esas alarak söylüyorum. Siz detaylarına bakarsınız inşallah. Bundan sonra diyor ki Cibril bizi diyor semaya götürdü. Ve semaya geldiği zaman birinci kat semaya kapının açılmasını istedi diyor Cibril aleyhisselam. Cebrail yani. Ve denildi ki sen kimsin? Ben Cibril'im dedi diyor. Peki yanında birisi var mı? Evet Muhammed. Ona izin verildi mi buraya gelmesi için? Evet izin verildi diyor Cibril. O zaman kapı açılıyor. Bir de bakıyor ki Adem Aleyhisselam orada. Ona selam veriyor, merhaba yapıyor. Ve Adem Aleyhisselam onun için hayır duasında bulunuyor. Sonra oradan ikinci semaya çıkıyor. Cibril Aleyhisselam Aleyhisselatü ikinci semaya çıkartıyor. <gülüyor> Yine aynı şekilde Cibril Aleyhisselam kapının açılmasını istiyor. Açılmıyor. Sen kimsin? bence Cibril'im. Yanında kim var? Muhammed. Ona izin verildi mi? Evet. <gülüyor> Ondan sonra kapı açılıyor. Kapı açıldığında orada İsa bin Meryem Meryem'in oğlu İsa'yı Aleyhisselam ve e, <gülüyor> Yahya bin Zekeriya İki teyze çocuğu Diyorsun, İsa Aleyhisselam ve Zekeriya Aleyhisselam iki teyze çocuğu İki teyze çocuğu da karşılaşıyor Evet Ve onlara e, Merhaba diyor Onlar Aleyhisselatü Vesselam'ı e, Selam diyorlar, merhaba diyorlar Ve ona hayır duasından diyor. Sonra Cibril Aleyhisselam üçüncü semaya çıkar. Oranın da kapısının açılmasını istiyor. Sen kimsin ben Cibril'im. Yanında kim var? Muhammed. Ona izin verildi mi? Evet. Oranın da kapısı açılıyor. Ondan sonra Aleyhisselatü Aleyhisselam orada Yusuf Aleyhisselam'ı görüyor. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam'a güzelliğin yarısı verilmişti. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam çok güzel bir insan. Onun için Aziz'in karesi ona vurulmuştu. Onun için oradaki kadınlar onun güzelliğinden dolayı ellerini, kollarını kesmişler. Bu bir imtihan. Allah Azze ve Celle, Yusuf Aleyhisselam ve o dönemin insanlarını ve kadınlarını imtihan ediyor. Allahu akbar. <gülüyor> evet, Yusuf Aleyhisselam da Yusuf Aleyhisselam da ona hayır da yani peygamberimize hayır duasında bulunuyor. Sonra Cibril eee Dördüncü semaya çıkartıyor. Dördüncü semaya gelince yine aynı şekilde e, açılmasını isti istiyor kapının. Sen kimsin? Cibril'im. kim var Muhammed. <gülüyor> Ona izin verildi mi? Evet izin verildi deyince kapı açılıyor. Sonra orada İdris aleyhisselam geliyor. İdris aleyhisselam hakkında <gülüyor> ayet var. Ve mekanen Aliya. Onu ali, yüce bir makama yükseltik diyor. <gülüyor> Ali Vesselam'da bu ayeti zikrediyor. Orada onunla karşılaşıyor. Ondan sonra beşinci semaya. Beşinci semaya gelince yine aynı şekilde kapının açılmasını istiyor, izin veriliyor. Orada da Harun Aleyhisselam. Kimin kardeşi Harun Aleyhisselam? Musa Aleyhisselam'ın kardeşi. Onunla karşılaşıyor. O da kendisine hayır duasında bulunuyor. Sonra altıncı semaya geliyor. Altıncı semaya. Orada da aynı şekilde izin istiyor, kendisine izin veriliyor. Orada Musa Aleyhisselamla ile karşılaşıyor. Evet. Musa aleyhisselam da kendisini e, selamlıyor e, ve ona hayır duasında bulunuyor. Ondan sonra da yedinci semaya yükseliyor. Yedinci semaya geldiği zaman bir de bakıyor ki İbrahim aleyhisselam. Beyt-i Ma'mur'a sırtını dayamış bir vaat diyor. Beyt-i Ma'mur neresi? He? He? Beyt-i Mamur nerede? Kâbe, kâbe. Var mı bilen? Kabe'nin Beyt-i Mamur neresi? Kâbe'nin üzerinde. Kâbe'nin üzerinde. Yarışma olsaydı sana bir ödül verirdik. <gülüyor> Beyt-i Mamur, Kabe'nin tam üzerinde meleklerin tavaf ettiği bir yer. Yani bunu görmüyoruz ama hadisler haber veriyor. İbrahim Aleyhisselam oraya sırtın zaymış. Allahu akbar. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, oraya her gün yetmiş bin melek gelir bir daha da geriye dönme. Yani bir daha da kendisine sıra gelmez diyor. Allahu akbar. Yani Kabe nasıl insanların tavaf ettiği yerse aynı şekilde gök ehlinin tavaf ettiği yerde Beyt-i Mamur tam onun üzeri. Sübhanallah. Sonra sidret Münteha'ya geliyor. Sidretil münteha. Sidre e, bir tür ağaç ismi. Arabistan kiremzi denilen bir ağaç. Münteha ise son. Yani son nokta. Artık son yer. Evet. Onun diyor bu sidrenin. Bu ağacın yaprakları filin diyor kulakları gibidir. Ve onun meyveleri de böyle Yemen testisine. Demek ki o Yemen'de bir meşhur testi var. Dolgun. O, herhalde o kastediliyor. Yemen testisine benzer diyor. Sonra diyor, artık o ağacı bir şey kapladı, Allah'ın emrettiği bir şey üzerine geçti, kapladı ve değişti diyor. Aleyhissalatü Vesselam haber verdi. Ve kimse diyor, onun güzelliğini artık sıfatlayamaz, anlatamaz diyor. Sonra, Allah bana vahyedeceği şeyi vahyetti diyor. Bu ifadenin aynısı, Necm suresi 10. ayet-i kerimede. ile اِلَى عَبِّهِمَا اَوْحَا Kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti diyor. Hem bu ifadenin hem de diğer ifadelerin Allah'ın izniyle Kur'an'dan şahitleri. Bakın bu ifadenin şahidi bu. Yani hadiste diyor ki, Allah bana vahyedeceği şeyi vahyetti. Ayette de diyor ki, Allah kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Sübhanallah. Hani bunu inkar ediyorlar ya hadis. Bu hadisi kabul etmiyorlar ya. Aha Kur'an'dan delili, Sübhanallah. İfadeler o kadar yakın ki birbirine. Diyor ki, ondan sonra ne vahyetti? Diyor ki bana elli vakitlik namazı farz kıldı. Bunu vahiy etti diyor. Şimdi vahiy, yani biz sadece Kur'an'ın e, ifadelerinin, Kur'an'ın lafızlarının vahiy olduğunu mu zannediyoruz? Hayır. Evet, Kur'an tilavet edilen bir vahiy. Bunun dışında ve Vesselam'a vahiy geliyor. Adamın bir tanesi hacdayken, zaferanla boyanmış, Elbiseyi ihramlı iken giymekten bahsedince sahabe diyor ki aleyhissalatü vesselam'a bir ağırlık çöktü böyle. Ondan sonra bir müddet geçince anladık ki diyor ona e, vahiy geldi. Ondan sonra ha, şey yaptı diyor. E, haber verdi yani o konuda söylemek istediği şeyi söyledi. Zaferanna yani boyanmış e, ihramın e, ihrama girdikten sonra e, olmayacağını yani kokunun kullanılmaması gerektiğini haber verdi. Diyor. Ama bu Kur'an'da yok. Ona da dalalet eden bir ifade Kur'an'da yok. Demek ki Kur'an'ın dışındaki vahiyler de <gülüyor> geliyor aleyhissalatü vesselam. Veya kendisi bir şey söylüyor. Kendisi bir şey söylüyor. O eğer Allah Azze ve Celle'nin mural etmedi, istemediği bir şeyse Allah Azze ve Celle Cibril'i gönderiyor ve ne yapıyor? Düzeltiyor. اِنْ illa اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا وَمَا يَنْتُقْعَنِ الْهَوَى Onun konuşması ancak vahiydir. O hevasından konuşmaz. Hepsi bunun çerçevesinde. Evet. Beş şey, beş diyorum. Elli vakit namaz. Bir gece ve gündüzde orada farz kılınıyor. Sonra diyor ki ben Musa aleyhisselamın yanına vardım. Altıncı semayi. Ona haber verdiğimde diyor ki Musa aleyhisselam. Git Rabbinden bunun hafifletilmesini iste. Ben çünkü diyor ben İsraili. İsrailoğullarını imtihan ettim. Onlarla tecrübe ettim ki onlar bunu insanlar, senin ümmetin bunu kaldıraman. Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah Azze ve Celle'ye gidiyor. Hafifletmesini istiyor. Beş vakit hafifletiliyor. Ondan sonra <gülüyor> tekrar Musa'ya geliyor. Musa Aleyhisselam diyor ki git Rabbine onun hafifletilmesini iste. Buna da güç yetiremezler. Senin ümmetine 45 vakit namaz. Ağır geliyor. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Nihayetinde Nihayetinde Beş vakit olarak Elhamdülillah Beş vakit olarak fastın <gülüyor> Diyor ki Ondan sonra e, hadisin devamında e, Allah Azze ve Celle'nin sözü olarak Yani kudsi hadis olarak Diyor ki ey Muhammed Muhakkak ki Bir gece ve gündüzde Beş vakit namaz Beş vakit namaz vardır. Yani bu fasılınmıştır. Bu ümmetin. Sen ümmetinin. Bunların her biri için yani her bir namaz için on sevap vardır. Böylelikle de bu on sevap olunca da elli vakitlik namazın sayısına bedel oluyor. Allah Azze ve Celle yine muradını ne yapıyor orada? Elli vakitlik namazı sevabıyla yine gerçekleştiriyor. Allah-u Teala'nın yani farz kılmak istediği elli vakitlik namaz sevap yönüyle yine gerçekleşiyor. Allah-u İşte bunu anlamıyor insanlar. Bunu pazarlık zannediyorlar. Hayır bu pazarlık değil. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bir fazilet. Bu sebeplere yakışmak. Bu Allah Azze ve Celle'nin bu hadisi, bu olayı birilerinin, birilerinin imtihana düşüp, fitneye düşüp sapması için bir sebep. Evet. Bununla sapıyor insanlar. Allahu akbar. Hadisin devamında diyor ki, kim bir iyiliğe meylederse, kalbinden bir iyilik geçirirse <gülüyor> ve onu, onu e, yerine getirmez, amel etmezse, onun için bir iyilik hasene var. Yani kalbinden geçirdiği iyilik için. Şuna şunu yapsaydım, bunu yapsaydım. Ama yapmıyor. Onun için bir iyilik var. Yani onun için bir sevap var. Eğer içinden geçirdiği, niyet ettiği ameli yerine getirirse ona da on sevap var. Tıpkı namaz kılıp da on sevap aldığı gibi. Tıpkı bir vakit namaz kılıp da beş, e, on vakit kıldığı gibi. Allahu Ekber. Her kimde bir kötülüğe niyet ederse, ile derde? Yapmazsa ona bir kötülük yok. Ona bir yani günah yok. Ancak onu yaparsa, kalbinden geçirdi onu yaparsa ona bir seyyiye yani bir kötülük, bir günah yazılır diyor. Evet. Sonra Musa aleyhisselam yani beş vakite indirildiğinde yine diyor Nebimiz aleyhisselatü vesselam'a git bunu da hafiflettir. Yani Allah azze ve celle söyle bunu da hafifletsin. Çünkü bu da ağır gelir senin ümmetine diyor. Evet, beş vakit namaz ağır geliyor ümmete. Evet, ağır geliyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musunuz? Ben artık utanıyorum Rabbimden. Ama ağır geliyor bizlere. Ümmetin bazısına ağır geliyor. İşte bu ağırlığı kaldırmak lazım. Bu ağırlığın altından kalkmak lazım. Ya elli vakit kılınsaydı ne yapacaktı? Subhanallah. Beş vakit'i kılamıyor. Bu merhameti, bu hafifletmeyi iyi fırsat bilip değerlendirmek, bütün namazları vaktinde kılmak gerekiyor. Evet, İsra gecesinin, Miraç gecesinin faziletine bak. İmandan sonra en önemli, en faziletli amel namaz, o farz kılmıyor Miraç'ta. Fazilet bu. Ve Hem de hem de bir, e, e, bir, rekat, şey, bir vakitine on vakit kılmış gibi sevap veriliyor. Allahu akbar. E, yani beş vakit namaz, elli vakit namaza deykeniyor. Bundan daha büyük bir fazilet olabilir. Allah'a hamdü selam edersin. Son olarak. Nebi aleyhissalatu vesselama salatu selam getirmenin fazileti. Allah Azze ve Celle Ahzab Suresi'nde. İnnallahu ve melaiketehu yusallun aleynnebi. Yâ yühellezîn âmenü sallu aleyhi ve sellimû teslimâ. Ey iman edenler Allah ve meleklerine nebiye salat eder Ne demek salat eder? Salat kelimesi burada Allah Azze ve cel için kullanıldığı zaman Övgü senar Yani Allah azze ve cel kulun Muhammedi Rasulü Muhammedi över, senar eder, yüceltir Onun hakkında bahis yapar Meleklerine ile alaya karşı Melekler hakeza dua ederler Salat kelimesi burada o Övgü, sena, dua manası. Tersirleri açın bakın böyle gelmişler. Ya eyvallazina amelisallu aleyhi ve sellemü teslima. Ey iman edenler siz de salat edin. Yani siz de ona salatu selam getirin. Bildiğiniz salatu selamlar. Biliyorsunuz her namazda teşebbülden sonra <gülüyor> e, ettehiyatından sonra ne yaparız? Allahümme salli ve barik duvarlarını okur. İşte salatu selamın en faziletlisi, en açığı, en güzellerinden biri de budur. Ama bir insan Allahümme salli ala nebiyina Muhammed dese salatü selam yapmış olur. Salat etmiş olur. Ebu Hureyre'de rivayet edilen hadiste kim diyor bana bir defa salat ederse Allah da ona on defa salat eder. Salatü selam fazileti bu. Özellikle cuma günleri bana diyor vesselam, çoksa salatü selam getir. Sabah ve akşam salatü selam getirmenin fazileti var mesela. Onar defa. Bunları bu gani, ganimetleri kaçırmamak lazım. Yine e, Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh hadisinde bakın ne diyor aleyhissalatü vesselam muhakkak ki yeryüzünde seyyahun melekleri vardır. Yani gezici melekler vardır ve bana ümmetimin selamını ulaştırırlar. Salatu selam için buradan e, Medine'ye gideceklere, Hacca, Umre'ye gideceklere, Nebimize Peygamberimize selam söyle demeye gerek yok. Niye bu hadis evet, açıklanıyor? Seyyah'ın melekleri var, gezici melekler var. Sen buradan salatu dediğin sürece Allah'ım peygamberimize salat et dediğin sürece ya Allahümme salli ala nebiyyina Muhammed Allahümme salli ala Muhammed Allahümme salli ala nebiyyina İlahi'li ifadeleri ya Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alim Muhammed Kema salli'te ala İbrahim İlahi'li ifadeleri kullandığın sürece Melekler alıyor, bunu götürüyorlar. Bir hadiste geldiği üzere O salat selam Alması için Aleyhissalatü Vesselam'ın ruhu yade ediliyor. Onları alıyor yani. Nebimiz Aleyhissalatü Vesselam'a verilen özelliklerden biri bu. Salatü Vesselam'ın çok fazileti var. Evet. <gülüyor> Allah Azze ve Cep Nebimiz'i hakkıyla tanıyan, ona <gülüyor> hakkıyla değer veren, aşırıya gitmeye, tefrit de yapıp eksiltmeyen, Orta yalı tutan, müminlerin yolunda olan, sahabenin, tabinin, tebet abinin gittiği yoldan gidenlerden eylesin. Allah, Allah Azze ve Celle bu hususta bize istiham etmez. Subhanakallahümme ve behemdik, eşhedüün la ilahe illan testaghfirüke ve etubü ileyhik. Soracağınız bir şey varsa buyurun.